Merhaba Zafer abi. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba Lelek. Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. Uzun aradan sonra yepyeni bir seriyle bir aradayız. Ne zaman gelecek? Ne zaman yeni seri? Kitap ne zaman? Kitap ne zaman geliyor? Zafer abi ne zaman bizim hafta sonu uykumuza yardımcı olacak? <gülüyor> diye bir sürü mesaj aldık. Biz de o sırada Karakare'de dun içerikleri yaptık. Şimdi Legendaryum Türkiye'de kitap serilerimize dönüyoruz. Ve Tolkien severler için önemli bir hikayeyle geri dönüyoruz. Hangi hikayeyle Cem söylemek ister misin? Gondolin'in Yükselişi ve Düşüşü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Rezendirium <gülüyor> Türkiye'de Gondolin'in düşüş kitabını anlatacağız. Ancak kitabı alanlar, kitaba sahip olanlar bilirler ki bu kitabın içeriği birazcık farklı. Zafer abi birazcık bundan bahsedebilir misin? Ya burada Christopher Tolkien bütün babasının notlarını toparlayıp üstünde çalıştığı için babasının yazdığı bu kitapların içindeki ayrı bölüm başlıkları olan öykülerin her tür dönüşümünü de kitaplarında topluyor. Yani burada dört ayrı gondolenin düşüşü hikayesi var. Tabii ki onların ortak yönleri de var, kesiştikleri yerleri de var, değişen yerleri de var. Biz Bizim burada temel olarak ilk başta anlatacağımız hikaye mitoloji yaratmaya çalıştığı sıralarda yani 1920'lere 24'lere kadar olan hayatındaki çalışmalarını kapsıyor. O daha bütün bir hikaye olduğu için başı buradan belli. başı sonu belli. 1950'lere geldiğinde bu gondolin hikayesini yeniden ele alıyor Tolkien hı hı. ama tam olarak tamamlamıyor. Thorin gondoline gelişine kapılardan geçişine kadar getiriyor ve orada bırakıyor. En son hali bu olacak diye üstüne not düşmüş ama Hikayi tamamlamamış. Bu ilk mitoloji de anlattığı hikaye oldukça paralel tabi gene yani öyle hani çok abuk bir ayrımı falan yok ana temel hikaye gene birebir aynı ama kimi isim değişiklikleri var, kimi de neresinden başladığına dair değişik var. Mesela bu mitoloji hikayesini direkt Tuor'dan başlıyoruz. Orada annesi Rian'dan başlıyoruz. Arada iki tane de kısa çalışması var gene Gondolin'un üstüne. Beşer sayfalık, onlar sayfalık. Onlar da notlarından bütün gondolin hikayesiyle ilgili notları Christopher Tolkien bir araya toplamak istediği için hepsini kitapta toplamış durumda. Burada son versiyonda var. Son versiyonun finali yok. Sonra kapanışta İki tane farklı, üç tane farklı üç, finali, finali var finali öykünün birde. O yüzden Zafer abi bütün halini Diğerliğinde anlatacak. Diğerliğinde başlangıcı diğerinden farklı. Evet farklı. Gibi gibi. <gülüyor> farklı farklı. Bu bütün olan Gondolin'in düşünün öyküsü. Yani başı, sonu belli. Olanlar. Safer abi anlatacak. Arada abi aslında acaba şeyden mi? Yani son yazdığı öyküden oraya kadar getirip orada çok mu şey kaybediyor? Çok Ya kaybediyor. farklı anlattığın mı var yani ikisi arasında? Birleşmez var. mi mesela o tornu kapıya girişine kadar orada anlatsan sonra burada. Şimdi burada mesela ilkinde haneleri anlatmış. Arp hanedanı, ateş hanedanı, çekiç hanedanı, bilmem ne o yani kapı şeylerinde. Yani. Diğerinde kapıları anlatmış. İşte birinci kapı işte ne bileyim demir kapı, ikinci kapı, taş kapı, üçüncü kapı, su kapı falan diye gidiyor. Onları anlatmış. Yani aslında ikisini çok harmanlayıp bir araya getirmeye çalışılabilir ama o benim boyumu aşar diye bulaşmadım. Şimdi Rings of Power'a dönmenin yeri yok ya, tamam ya o halt etmek olur, hani biz birleştirdiniz bunu dersek o olmaz. İleriklerimizi alacağız kitaptan, gördün, <gülüyor> gördün onu. Hani yoksa bütün hepsini toplarsın, bir ark oluşturursun ama. Tolkien olmaz o zaman yani. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yine de Rings of Power'dan daha Ondan başarılı bir çalışma olur. Niye? Yazdıklarından tabii yola çıkıyor. Tabii tabii. Bire, Birebir yazdıklarından. Gene iyi olur ama <gülüyor> yani hadsizlik olur. O, o yüzden bakalım hani bu izlenmelere, ilgiye, alakaya göre belki onu da gene bu kitabın devamı olarak son halinin geldiği yere kadar anlatırsın. Yani. O da olur Bakalım. O zaman hemen başlayalım mı? Başlayalım. Hiç bilmeyenler için abi Gondolin Düşşi hikayesi hangi çağda geçiyor ve Tolkien evreni için öneminden de kısaca bahseder misin? Gondolin Düşşi birinci çağda geçiyor. Tuor'un hikayesi olarak devam ediyor zaten ve tam Nirnaet alnu değidat savaşından. Sonra. sonra. Bundan sonra sayısız gözyaşı savaşı diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın güzel Türkçe birisi. Evet. <gülüyor> o savaştan hemen sonra zaten o savaştan çok kısa bir süre sonra Tuor doğuyor ve artık hani bir kargaşa dönemi çünkü elflerin mutlak bir yenilgisiyle sonuçlanmış. Doğulu insanlar elflere ve insanlara ihanet etmiş Morbot'un yanında yer almış ve Morbot'un en güçlü dönemi neredeyse bütün coğrafyaya yayılıyor. Çok belli başlı yerlerde elf yerleşimleri falan kalmış. Hatta gondolin gizli kent olarak bütün herkesin umudu. Hani bir tek oranın yerini bilmiyor. Hepimizi yok etse bile oradaki elfler kalacak ve oradan yeni bir umut doğacak hikayesi de var. Ve Gondolin'in önemi de şu. Tuor hikayesinde Gondolin düşüşü hikayesinde. Niye Tuor üzerinden özellikle gidiyoruz? Çünkü Gondolin'in kralı, elflerin yüce kralı olan Turgon aslında savaş sırasında o da katledilecek. Glorfindel'le ekleniyor onunla beraber. Çünkü sürülmeye başlıyorlar artık. Dayanamıyorlar Morgoth kuvvetlerine karşı. Tuor'un babası Huor ve Tuor Turin'in babası Hurin onlar kendi hayatları pahasına Turgon'u ve askerlerini kollayıp diyorlar ki biz burada bir set oluşturacağız ve bütün bu dünyanın iyi umudu sizsiniz saklı kentinize dönün ve bizim umudumuzu devam ettirin diyorlar o şekilde kurtuluyor o yüzden de zaten babasından dolayı Turgon'u Tuor'a büyük saygısı da olacak. Çünkü onun hayatını kurtaran, hayatını devam ettiren, elflere ve dünyaya umudu devam ettiren Turin ve Tuor'un babaları. Yani Tolkien'in hikayelerinin içinde zincirin halkalarından önemli bir Biz. halka olan Gondolin Düşüş hikayesine bugün başlıyoruz i̇şte. arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi kolay gelsin. Buyurun. Frong oğlu küçük yürek ya da Elfini yol diye hmm. anılan bir hikaye anlatıcı. Onun tarifi çok güzeldir. Şey derler yani baktığın zaman sonsuz yaşlarda görünen ama gözlerine baktığın zaman da gencecik ya da hatta bir blue çağında çocuk kadar enerjik olan yaşı belirsiz bir elf diye anlatılır. O bu hikayeyi anlatıyor. Bilinsin ki Tuor diyor çok kadim dönemlerde kuzeyin Dorlomin veya gölgeler diyarı adıyla anılan ve Eldar kavmi içinde daha ziyade Noldoli boyuyla yakın ilişkileri bulunan bu bölgede yaşamına başladı. Orada yaşamını devam ettirdi. Tuor'un mensup olduğu kavimde böyle ormanlık alanlarda, sazlıklarda yarı avcılık, yarı işte ağaçlardan, köklerden toplayarak falan bir yaşam sürüyorlar. Şöyle bir sıkıntısı var o zaman o bölgelerin. Bunlar kaybeden tarafın insanları ve kaybeden tarafın elfleri oldukları için. Burası Hitlum, Fingon'un topraklarıydı. Orada Fingon hükümdardı ama da savaşı kaybedip ölünce Morgoth kendisine yardım eden doğulu insanlara en bereketli toprakları vaat etmiş. Bize katılırsaız veririz diye. Ama savaşı kazanıp işi bittikten sonra pek de bereketli olmayan, oldukça sert kışları olan, vahşi bir doğası olan. Demiş ki Gidin Hitlum'da yaşarsanız yaşayın, yaşamazsanız da ne yaparsanız yapın. Yani morgot kendisine kandırıp dahil etti, insanları da kandırmış. O bölgeye göndermiş doğuluları. Ve doğulular da artık bize bu bölge verildi. Burada eski yaşayanları falan bir hükmü yok. Bizim topraklarımız buralar, biz hükmedeceğiz diyorlar. Sayısal olarak falan da çok güçlü oldukları için bunlar artık yaşlılar, kadınlar falan kalmış. Genç erkekler savaşları büyük bir çoğunluğu sayısız göze savaşında ölmüş. O yüzden de bir baskı altında, bir eziyet altında yaşıyorlar. Tuorda o kötü dönemde dünyaya gelip oralarda büyüyen bir insan. Ama aynı zamanda da orada Noldoli'nin yani bu dönemde Noldoli diye geçiyor adları da aslında bizim bildiğimiz Noldor. Noldor'dan kalan elfler de orklardan ve doğulu insanlardan saklanıp dağlarda, mağaralarda falan hayatları devam ettiriyorlar. Tuorda onlarla çocukluğundan beri yakın ilişkiler kuruyor ve yarı elf gibi büyüyor. Yani elf geleneklerini, adetini, dilini, yeteneklerini falan bayağı sindirerek büyüyen bir çocuk. Yalnız Thor çok aykırı bir çocuk. Ta çocukluğundan beri Genelde ne insanlarla ne elflerle sürekli bir yaşam sürmüyor. Hep mağaralarda, dağlarda, nehir kıyılarında tek başına bir hayat sürmeye çalışıyor. Zaman zaman erflerle, Noldoli ile ilişkiler kuruyor. Onlardan mesela arp çalmasını ve şeyi öğreniyor. Devasa büyük ayıları bile öldürebilecek kuvvette yaylar yapıyor öğreniyor falan. Daha 12-13 yaşındayken ayı avlayabilen birisine falan dönüşüyor. Fizik olarak çok güçleniyor. Aynı zamanda da Hador soyunun genetik belirteci olan altın sarısı saçları var. Onun elf değil insan olduğunu bilince direkt olarak eskiyi bilenler Hador Hanedanı'ndan geldiğini anlıyorlar. Çünkü tam Hador Hanedanı'ndan belirteci olan çok güzel altın sarısı hatta altından da bir ton daha açık bir sarı saçları var. Çok hızlı büyüyor, gelişiyor. elflerden falan daha uzun ve heybetli bir hale geliyor diyor zaten. var? Evet. Yani çok fena bir savaşçı. Müziği de çok seviyor. O kendi yaptığı ilkel aslında biraz kaba saba da olsa arpıyla şarkılar çalıp şarkılar söylüyor falan. Hatta öyle bir etkileyici yeteneği var ki sesiyle beraber çalgı yeteneği. Çevrede duyanlar falan bunun yanına geliyorlar. Sürekli dinlemeye çalışıyorlar. Ama bu popülerlik artınca işte burada bir müzik var falan diye kalabalık oldu mu bu daha kuzeye doğru kaçmaya başlıyor. Daha kuzeye yani hep yalnız kalma istemi olan birisi. Sanatını icra etmek Sanat sadece sanatını yapmak tamam, istiyor. Tam benim kafada adam. Hani <gülüyor> <gibi. gülüyor> ben aslında müzisyen olan benim. Evet, müzisyenin olan o. Saçları da altın sarısı zaten. Ben de sıkılıyorum sizden. Şarkı söylüyorum. Geliyorsunuz. Ya da uzaklaşıyorsunuz. Sonra diyor İlfinio anlatığın hikayesinde öyle bir gün geldi ki diyor sihirli bir güç, bir kader, bir şey, bir itki onun içinde doğdu Mitrim'den diyor. Bir böyle gizli bir geçit olabileceğini falan düşündü. O geçidi aramayı falan istedi diyor. Bunu da şey biliyoruz. Orada bir Noldo geçidi var. Bir de Chris Ninia diye anılan bir geçit var gene. Kittum bölgesinde. Okyanusa doğru devam eder. Hatta Feanor'un Mitrim Gölü'nün yakınlarına gelirken karşıda kıyılardan doğuya geçtiğinde, orta dünyaya geçtiğinde biraz da Ulmo'nun yardımıyla o geçitlerin oluşturulup kimseye görünmeden mağaraların içinden direkt Mitrim'in orada bittikleri falan söyleniyor. Yani aslında burada Ulmo'nun o geçitlerin yapılmasında bir desteği var. Yol göstericiliği var. Hmm. Noldoli tarafından biliniyor. Tabii bu geçitler orada yaşayan Noldor tarafından biliniyor ama insanlar tarafından bilinmiyor. Elfler de insanlar o geçitlerin yerini söylemiyorlar. Ama Thor aramaya devam ediyor o geçitlerden birini bulabilir miyim falan diye ve sonunda bu Noldor geçiti denilen geçiti buluyor. Bir mağara altında hafif su akıyor, üstten sular damlıyor, çok karanlık ışık almayan bir yer öyle bir mağara geçiti. İlk başta çok tedirgin olsa da sonra merakına dayanamıyor, içeri giriyor. Ama içeri girdiğinde de dışarı çıkış yolunu bulamıyor. Yalnız bunu uzaktan sürekli gözetleyen Noldor hal halkından birileri geliyor ona yardımcı oluyorlar beraber o geçitin dışına dağın ortasından ya yani bizim neydi Mersin'de giderken ki dağ geçitleri yaştılar hmm. ya dağın ortasından diyerek. onun gibi o dağ mağaradan geçirtiyorlar buna ne oldu ona herfleri Yoksa Kekov gibi kalacak içeride. Tabii içeride bulamıyor o şey yapıyor yani. Bir de yaşı da çok küçük o zaman herhalde. 15-16 yaşında falan ya yani. Daha çocuk genç öyle bir şey. noldur bunu karşıya geçirdikten sonra böyle derin bir çağlayandan sular dökülen vahşi bir yere falan çıkıyor. Şey çok büyülüyor onu. Manzara falan çok büyülüyor ve şeye karar veriyor. Ben diyor artık diyor buradan gerisin geri çıkmak istemiyorum. Buradan yoluma daha batıya doğru devam etmek istiyorum diyor Tuor. Ve batıya doğru devam ediyor ama oldu oradaki morgot yerleşkesinden kuvvetlerinden aşılı çekindiği için ve Morgoth da bütün gücüyle kalan elfleri arattığı için orklarına doğdu da bilmem neye onlar gene Tuor'u yalnız bırakıp dağlarına çekiliyorlar. Tuor yoluna kendisi devam ediyor. Ondan sonra da şey ilerliyor batıya doğru geçiyor geçiyor. Bu Mitrin'den daha batıya geçince Dorlomi'nin büyük ovasından falan geçiyor. Ama o ova şey değil böyle bizim bildiğimiz kurak çorak falan bir yer değil. Oldukça ağaçlıklı yeşil bir yer. Kuşların falan olduğu ki Tuor'da kuş seslerini çok seviyor. Onları takip ederek batıya gidiyor gidiyor gidiyor. Orada altın yarık yani glorfakı dediği bir geçit buluyor tam Erradomin dağlarından Lammont'un kuzeyi Nevrast'ın güneyi olan Dorlomin'in kesiştiği yer oradan bir akarsu devam ediyor zaten bu akarsunun Nevrast Körfezi'nden denize döküldüğünü bilmiyor ama akarsuyu takip etme isteği doğuyor bunun için diyor Ilfinion muhtemelen Ulmo bunu hareketlendiriyordu hmm. Ulmo güdülüyordu bu yolu takip etmesi için oraya kendisi Chris Ilberentelot adını veriyor bu daha sonraki hikayelerde Quenya dilinde adlandırılıyor ve Chris Ninja adına hmm. döndürülüyor. Yani popülerden daha ziyade belli bir derinlikte okuyan okuyucu onu Chris Niniah geçiti olarak bulabilir. Bu Chris Hilberantel geçiti çok eski hikayelerde. Yani çok daha fazla meraklısının fark edebileceği bir isim. Ve gizli nehrin sularından içiyor. Çünkü çok temiz. Oradaki balıklardan avlıyor. Balıklar çok ilginç. Hem yapısal olarak oradaki balıklar çok ilginç. Hem de rengarenk balıklar. Altın, gümüş renginde falan. Orada 3-5 gün falan kalıyor. Seviyor orada durmayı falan. Ama en sonunda yoluna devam edeyim diyor. Orada vadi iyice darlaşmış. Bir koyuk gibi olmuş. Üstü açık ama yanlardan nehri takip ederek gidiyor. Ve ilerledikçe vadinin daha fazla açıldığını görüyor. Gitgide dağlar birbirinden uzaklaşıyor ve yürülüyor daha da güzel, daha da böyle rahat yürünür bir hale geliyor. Ve şey yapıyor böyle zaman zaman burada bir deliği tarif ediyorlar, bir da bir çocuğu tarif ediyorlarmış gibi. Bu gidiyor oturuyor bir kayanın tepesine, sulardaki nehirdeki. Orada uzunca bir süre duruyor. Güneşe bakıyor, suya bakıyor. Orada bir arp çalıyor. Şarkı söylüyor. Ondan sonra bir coşku geliyor içine. Suyun üstündeki kayalardan zıplaya zıplaya yoluna ilerliyor falan. Böyle kendi kendini eğlendirebilen, kendi kendine vakit geçirebilen biri. Bayağı uzun bir mesafe kat ettikten sonra bir yaygara sesi, bir çığlık sesi duyuyor. Bu ürperiyor diyor ki ya hiç hayatımda böyle bir ses duymadım. Bir canavar mı, bir yaratık mı acaba falan. Ama seste bir kötülük hissetmiyor. Diyor ki hiç görmediğim bir kuş olsa gerek. Hani bir kuş sesi. Ama sanki bir yere sıkışmış kayalıklarda da yardım istiyormuş gibi mi bir garip ses. Ne çirkin ne güzel ama çok belirleyici, çok kulakta duyulucu bir ses. Ertesi gün oluyor. Böyle sabah saatlerinde ötüş biraz daha önünden daha net bir şey şekilde duymaya başlıyor gideceği yoldan ve ona doğru giderken başın üstünden kuşların geçtiğini görüyor bakıyor ki martılarmış onlar deniz kuşları hmm. hayatında ilk kez martıları ve çığlıklarını duymuş oluyor martılar da o senin kuşları yani nasıl manvenin kartalları o seninde de martıları var martılar o senin kuşlar evet. evet. ondan sonra böyle nehir yatağına geldiğinde nehirde böyle o üstünden zıpladığı daha küçük taşlardan ziyade daha büyük kayalık kitlelerine deniz çarpa çarpa ilerlediğini fark ediyor. O nehrin ortasındaki dağ şekildeki kaya parçaları daha da büyümüş bazen yolu kapatacak kadar hani çevresinden dolanmasını gerektirecek kadar birbirine yakın oluşturulmuş kayalıklar böyle o sırada kendisi bilmiyor ama denize iyice yaklaşmış artık martılar falan da var ama henüz denizi göremiyor denizin meltemi ve o iyot kokusu suratına vuruyor diyor ki yani bu nasıl lezzetli nasıl güzel bir şey sanki böyle inanılmaz tatlı gibi şarabı içmek gibi bu esintinin kaynağı kıyılığına pek yaklaşmış olduğu büyük deniz mi diye düşünüyor Ondan sonra böyle vadiden ırmağa doğru hala yoluna devam ederken belli bir yere geldiğinde bir yükseltiden daha çılgın bir ırmağa, diğer ırmağa böyle neredeyse dövercesine saplandığını fark ediyor. Büyük bir kargaşa, sular fışkırıyor falan. Öyle bir kargaşa, öyle bir köpüklenme falan var ki korkuyor. Dehşete kapılıyor yani. İnanılmaz bir su gürültüsü falan da var. Sanki iki ırmak birbiriyle savaşıyormuş, çarpışıyormuş gibi falan. Bu bir korkuyor. Kaçacak hatta neredeyse. O sırada işte Ulmo içine bir sakin veriyor. O da orada durup o gürültüye falan alışmak için belli bir gün oralarda yaşıyor. Ama tedirginliği tam olarak geçmiyor uzunca bir süre. Ancak günler sonra kendine gelebiliyor. Ulmo'nun telkiniyle orada kalıyor. Yoksa bizim hikaye çöpe gidecek. Yani. Sonra deniz kıyısına doğru iyice yaklaşıyor ve denizi fark ediyor. Böyle hayatında ilk kez okyanusu ve onun dalgalarını görüyor. Çünkü daha önceden hiç böyle bir deniz manzarası görmemiş. Hep içlerde yaşamış. En fazla gölleri biliyor. Nehirleri bilir evet. fazla. Böyle denizi hissedince, algılayınca falan böyle içi bir huşuyla doluyor. iki kolunu yana açıyor. Rüzgar karşısından alıyor o deniz mertebini falan. Bir süre orada duruyor. Hatta söylentiye göre, bazılarının dediğine göre, anlatıcıların dediğine göre insan ırkına mensup olan birisinin ilk kez deniz görüşü. Aa, Bu da Tuara yani. nasip oluyor. İlk kez insan ırkından birisi deniz görmüş, okyanus görmüş oluyor. Bunları sorarız. Tabii ki. Ama bu söylenti midir, ne kadar doğrudur belli olmaz diyor İlfi Belki de hani bizim tanımadığımız, bilmediğimiz bir başka insan zamanında gelmiş olabilir ama bildiğimiz, tanıdığımız, öne çıkmış tarihsel figürler arasında insan olarak okyanusu, denizi gören ilk kişi Tuğol. Buralarda bir yerleşeyim ben diyor. Hani denizin de tadını çıkarayım, o denizle bir tanıyayım falan diye kalabileceği bir yer aramaya başlıyor. Orada sadece cezirde altı suyla dolan ama su çekilmesinden sonra altı beyaz toprakla kapatılıyor. Ama sürekli nemli, ıslak bir mağara buluyor. O mağaraya yerleşiyor. Denizden ve çevreden topladığı şeylerle beslenerek orada mağarasında bayağı bir zaman hayatına devam ediyor. Ama çok da rahat bir hayat değil. Çünkü hem serinlik var, sürekli bir esinti var. Hem sürekli ıslaklık var. Hem belki de avlanma zorlukları var. Hani o kadar rahat değil orada avlanmak falan. Ama buradaki yani hiç kimsenin olmadığı bir yer olduğu için bu müzevi hayatından da yalnız kaldığı için memnun. Sonra bunları yaparken hani böyle denize ırmakla beraber açılayım falan hissi de geliyor içine. Eskiden böyle kuğu başlı bir küçük sandalı varmış. Nehirde ve gölde kullandığı daha çocukluğunda. Kuu başlı mı? Evet. Şey şimdi, gibi. Purvası kuu. Elflerin şeyleri Heh, gibi. Onlardan evet. Belki de ona bir noldoli yaptı onu. Şey Aa, yardımcı belki oldu belki de. Ve o aklına geliyor ama o çok gerilerde kaldı diye düşünüyor. Keşke o burada olsaydı. Onunla beraber denize açılabilseydim. Onunla beraber denizin tadını çıkar arabilseydim falan diye düşünüyor ama onu düşündüğü zaman da geldiği topraklara falan da bir hasret çöküyor içine. Oraları da özlemde hatırlıyor ama denizdeki bir macera hissi, denize dair bir şeyler yaşayacağına dair bir umudu falan onu orada tutuyor. Saklı nehrin akıntısına kapılıp sürüklenmiş onun mağarasının önünden geçen tahta parçaları buluyor. Daha evet. geniş büyük tahta parçaları. O nehirden aşağı doğru geliyor. O da o tahta parçalarını falan alıyor. Bir kısmını yakacak niyetine kullanıyor. Bir kısmı kısmıyla da yeterli büyük tahtalarla falan da derme çatmadı da olsa böyle kendisini mağaranın ıslaklığından koruyan falan bir ev yapıyor. Yalnız onun bilmediği şey şu, nehrin diğer başından o tahtaları Tuor'a yardımcı olsun diye Noldor erfleri gönderiyor aslında. Yani hmm. nehir taşımacılığı yapıyorlar. O tahtaları aslında Noldor elfleri gönderiyor ve orada Falasquil adıyla anılan bir barınak inşa ediyor. Bu Falasquil adlı barınak inşa ettiğinde de böyle çevreden bulduğu bütün yosunlar, bulabildiği çiçek, ağaç dalları, böyle güzel parlak taşlar, midye kabukları bilmem ne hepsiyle duvarlarını falan da süslüyor. Orayı bir eve benzetmeye, bir yuvaya benzetmeye çalışıyor ve bir tane tahtadan figür yapıyor. Diğer figürlere göre kocaman bir kuğu figürü yapıyor kendisine Allah Allah. ve en çok onu seviyor. Çünkü çocukluğundan böyle kuğulara bir zaafı var, bir sevgisi var. Kuğuları çok seviyor, onlara hayran. Tuğor. tuğor. gibi böyle münzevi yaşamdan çok tadalan, yalnız başına kalmak için özel çaba gösteren biri bile bir süre sonra insan sesi duymaya hasret kalıyor. Bayağı yani arkadaş. İnsan olsa sesini duysam, konuşsak yani bir insanın, bir dostluğun, bir sıcaklığını falan istiyor. Bu acı özlem çekmeye başlayınca Aynur'un bu duruma müdahale etmesi gerektiği diye anlatıyor küçük yürek. Diyor ki ne de olsa diyor Ulmo'nun nezdinde diyor, Tuğor özel birisi. Ulmo nezdinde özel biri olduğu için artık Ulmo'nun müdahale etmesi gerektiğini Ulmo hissediyor. Diyor. ve bir gün böyle gökyüzünü seyrederken falan uzaktan böyle 3 tane kuşun geldiğini görüyor. Bir bakıyor 3 tane kuğu. O 3 kuğuyu görünce böyle üstüne geçip gidince diyor ki bu bir işaret olmalı ki hakikaten aslında Ulmo'nun gönderdiği kuğular onlar. Ve diyor ben bu kuğuları takip ediyor olmam lazım. Bana işaret olarak gönderildi bu kuğular. Bu fırsatı bir kuğuların peşine düşüyor. Kuğular da şöyle çünkü hani uçarak gidiyor onlar. Bu yerden zorlu şartlarda gidiyor. Bakıyorlar ki Tuor çok geride kaldı. Tuor'un tepe. Dönüyorlar. Zor, zor yolu atlatıp hızlanınca onun önünde ilerlemeye devam ediyorlar ve iyice güneye doğru gelirken bir elinde harpını almış gene kaybetmemiş müzik aletini diğerine de kargısını alıyor ve onların peşinden takip edebildiği kadar hızlı takip ediyor. Hem vakitte hızlı geçiyor kuğuları takip ederken. Bayağı ciddi bir mesafe kat etmiş oluyor Tua. İkinci vakti böyle etrafında tek tük ağaçlar görmeye başlıyor artık. Kara daha bir yakınlaşmış oluyor iç taraflara. Yalnız Falas Kuydin yani o kendi yaptığı derme çatma kulübenin civarındaki sahillerden oldukça farklı bir bölge burası. Oralara benzemiyor. Denizin kıyısına alıştığı manzara. Nemli mağaralar, falezlerde oyulmuş bir insanın sağabileceği büyüklükteki oyuklar, bilmem neler falan. Ama bu buraya gelince o eski ilk zamanlarında kopup geldiği yerlerdeki karayı görüyor. İyi kötü ağaçları görüyor. Gene tepeleri görmeye başlıyor. Oluşumları görmeye başlıyor. Böyle yer yer kumluklar var. Yer yer uzakta sahil şeridi hala gözlerinin önünde çok uzaklaşmamış ama iç bölgelere doğru kayıyor. Ve gece karanlıkta devam etmek tehlikeli bir hal alıyor. Çünkü direkt büyük kırıklar var yol üstünde. Hani hmm. gece karanlıkta oraları fark edemezse oralardan düşebileceğini fark hmm. Ediyor. Daha dikkatli yol almaya başlıyor. Ama kuğular bu ne kadar yavaşlarsa yavaşlasın Thor'un gözünden kaybolmuyorlar. Hep onlar alıp bir yere doğru götürüyor cidden. Resmen rehberlik Yani Tuor'un yorumlaması doğru. Bunlar benim için gönderilmiş yorumlaması doğru. Ve Tuor ne zaman içi sıkılsa bu zor arazide artık zorlanıyorum nasıl yapacağım bilmem ne falan diye düşünse Kuğular daha bir alçalıyorlar başının üstünde. Güçlü kanat seslerini duyuyor Tuor ve onların bu azimli kanat sesleri onların güzelliğiyle büyülenip Kuğuları takibe bir süre daha devam edecek. Vay be. ilk bölüm bitirdik. Herkesin hayatında böyle kuğular cool olsa keşke Yani Ne güzel olur değil mi? Mesela düşeceksin. Yoruldun, sıkıldın falan geliyor. Put put put put, put uçuyor. Peki. Kalk diyor. Dayan diyor biraz daha. Sabret diyor. Cik cik cikleri duyunca kuğu cik cik. Ankara'da kuğulu park var. Cik... Ankara'ya gidersen gider seversin. Kuğu cik cik mi der? Cemer. <gülüyor> Başkan harbiden seni korkacısın ya. <gülüyor> kuğu cik cik deversin. Bu ne der? Gakak bu der. Muhtemelen kaza yakın bir ses çıkartıyordur. Evet. Yani. Muhtemelen gak, gak bilmiyorum yani. Gakak kok. Jo mantının bozgakak olmadı. Neyse öter işte. Kuşlar öter. Evet yani. <gülüyor> güzel <Detayına gülüyor> güzel sesleriyle bilinen kuşlar değiller sonuçta. Yani detayına girmeye gerek yok. Öter işte yani. Herkes <gülüyor> ördek gibi ötüğü <öteyim> diye. Ördek <gülüyor> gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> huma kuşu. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil başlı göver ördeği. <gülüyor> Ya şurada ne güzel motivasyon konuşması yapacaktım, TEDx konuşması gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama beceremedin. Sazlıklardan havalama. İşim başladı. <gülüyor> Göğülürdük. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> Dilek'in konuşması bu oldu harbiden. <gülüyor> gerçekten neye bağladık? İlenirimle başladı, bozmakla bitirdi. <gülüyor> Neyse, tamam o zaman boş verin. Soğuk... <gülüyor> bu son kısmı silin zihinlerinizden. Ama güzel olurdu, yani. orayı. İlk cümleyi duydunuz sayın siz. <gülüyor> İlk cümle de sonra kestim. <gülüyor> Herkes zihninde yapsın editini artık. Evet, ben bilmem herkesin kursu başka ötüyor sonuçta. <gülüyor> o zaman Gondolin Düşüşü kitabının ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Bundan sonra yeni bölümlerle devam edeceğiz. Artık her pazar yine her zaman olduğu gibi. Bir de şunu da söyleyelim ki quizde hangi sorular çıkar? Tahmin ederseniz bu kitabı işliyoruz. Bundan sonra işlediğimiz yere kadar sorumlusunuz yani arkadaşlar. Onu Doğru. da söyleyelim. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. Güzel. Teşekkür ederiz Cem. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bırakın lütfen. Ne kadar özlediğinizi bize yazın da motivasyonumuz artık. Evet. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.